Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. ...tapusluyor ya... ...kulay kulay... ...besaltı materyalı... ...elektrikçiler... ...terk etmedi... ...perşebbemazarı merkezinde... ...sevkiler... ...merhaba sevgili açıklarca dinleyicileri... Ee, ...bugün... E, ...bu programda... E, ...kentteki bazı gelişmeleri... <gülüyor> ...Koran'la birlikte... ...konuşacağız... ...tartışacağız... E, Khorana telefonla bağlanacağız. Birazdan bağlanacağız. Ee, ilk konumuz 7 e, kule <gülüyor> bostanları. Ee, daha sonra eee Yassıada, Sivriada ve Büyükada'daki geçmelerden e, bahsedeceğiz. En son bölümünde de programımızın e, bu <gülüyor> kamu yapıları ile ilgili eee telif hakkı e, yasası eee'daki değişikliği e, konuşacağız, tartışacağız. Eee Belki gazetelerden de takip ediyorsunuz bu 7 7 Kule'deki bostanlarla ilgili bir oradaki 7 Kule'deki halkın ve şehirlerin bir tepkisi var. bugün de saat 7'de bostanlarda toplanılacak. şimdi bunu Korhan'la birlikte konuşacağız. Korhan orada mısın?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 ya bir tarihi var e, buraya bu, bu sürece belirli bir dönem e, belirli bir olaylar zinciriyle gelindi o o o tarihi de galbayni sen biliyorsun Bütün... yok birçok kişi bilir e, mutlaka yani çok e, benden çok daha bilgili insanlar da vardır ama biz de yani açık radyoya zaman zaman bunu yansıtmaya çalıştık e, çünkü yani bu e, şeydi e, yani bu kara turları bölümü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 Bu bildirildi. UNESCO Dünya Miras Komitesi Başkanı İstanbul'u ziyaret ettiğinde kendisine bu söylendi. Yani İstanbul'un liste dışına çıkarılmaması için e, Avrupa Kültür Başkenti Programı'nda e, bu alan yönetiminin e, konu olarak ele alınacağını e, söyledi Türk hükümeti. Ondan sonra da işte e, hatta Başbakan'ın imzaladığı ve Avrupa'nın siyasal organlarına iletilen dosyada da bu konu yer aldı.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 için kentsel dönüşüm olarak adlandırılan ya da yenileme alanı olarak adlandırılan bölgelerdeki farklı bir yaklaşım için programa konmuş olsun. Hem de kara surları bunların hepsi şey oldu sonra unutuldu. Yani alan yönetim planı kapalı olarak yapıldı. Hiçbir zaman uygulamayla ilişkisi kurulmadı ve kurulmuş olsaydı zaten alan yönetim planında da bu bütünlüklü koruma fikri burada Belediyenin hazırlamış olduğu, hazırlatmış olduğu alan yönetim planında da zaten burayla ilgili böyle bir yaklaşım var. Bütünlüklü bir koruma yani sadece surlar duvarlardan ibaret değildir. Çevresinde yaşayan insanlarıyla, kent dokusuyla, üretim tipolojileriyle ve buradaki mekansal düzen ile birlikte ele alınması gerekir bu bölgenin. Dolayısıyla aslında böyle bir geçmiş var.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 Bunu yapabilecek özne yok. Zaten Kültür Başkenti programının içine konmasının tek nedeni buydu. Çünkü böyle bir kurumsal bir çatı yani bütün bu aktörleri bir araya getirecek misyon odaklı bir örgütlenme olmadığı için fragmante bir şekilde. Mesela buna çok iyi bir örnek. Bu yeşil alanların bugüne kadar Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından halka yeşil alan kazandırıyoruz diye ve son derece süslemeci bir yaklaşımla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 daire başkanlığının felsefesine aykırı. Onlar her yeri nasıl süslüyorlarsa ister istemez sorunların önüne geldikleri zaman da aynı şey yatıyorlar. Yani bu çok tipik. Ee, ama orada o zaman burada hani hakikaten çok ciddi bir e, beceriksizlik yani amiyane bir tabir olacak ama beceriksizlik söz konusu. Yani hani bunların bir araya gelip bu kurumların e, bir e, kendilerince bir e, güç yaratamayıp hani bir başka bir düzene giremeyip hani burayı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 Ulaşım arterini geçiriyor. Tam surların dibinden. Oysa ki pekala bu öncelik dikkate alınarak hiç olmazsa birkaç yüz metre ileriden ya da doğrudan doğruya E5 ile bağlantıyı başka şekilde kuracak bir şekilde e, bu e, yol gene eskisi gibi ince bir yol olarak kalabilirdi. ve Burada katlı kavşaklar falan yapılmadan e, şey e, sur e, şeyi korunmuş olabilirdi. Mesela ben en önemli müdahaleyi karayollarının yap, yani, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu Bu e, karayolları ya da caddeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar aslında bir tür otoyol. Yani burada kullanılan teknoloji kavşak tekniği teknolojisi otoyol e, kavşağıdır. Tam top kapıda yapılan. E ona müsaade ettikten sonra tabii sıra başkalarına da geliyor. Yani aslında bütünlüklü koruma planı yok. Ve bununla ilgili bir organlaşma yok. Belediyenin mevcut organlaşması e, senin de söylediğin gibi tamamen şey...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 Ee, ulusal alana taşımak işte taksim konusunda görüyoruz ee, kentsel dönüşüm konusunda görüyoruz, ulaşım konusunda görüyoruz. burada üretilen bir politik semantik var yani bu semantik aslında mekanı de sınıfsal çelişkleri üretildiği ana mekı yani kentsel alanı sürekli bir gösterilen statüüme kavuşturuyor sürekli bir temsil edilen üzerinde yani politik olarak her zaman öznenin kontrolünde olan bir şey mekan bir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 ...hazırlama ve bunun organlarını oluşturma meselesi de tam tipik olarak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 sistemimiz ve evet, sürekli hele başbakan Tunus'tan döndükten sonra yaptığı açıklamalarla eski gerilim hattına taşımaya çalışıyor sürekli yani bu işi işte bir oradaki şey sembolizmi içine taşımaya çalışıyor adeta bir tür toplumu kutuplaştırıcı, çatışmacı bir sembolizmle aslında bütün bu şeyi buradaki düşünsel alanı felç ediyor yani burada tartışmamız gereken konuları, konuşmamız gereken konuları bu çalışmamız gereken konuları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 gaz fişe sıktığı başlarına böyle hedef alarak gözlerimizle gördük bunları değil defalarca. Hep bunlar işte o insanlar sanki hani şiddet uygulayanlar gibi algılanıyor. Hatta böyle gösteriliyor. Yani onlar sanki neden olmuşlar bu şiddeti gibi. Oysa ki tam tersine. Ve bir şekilde dışında, bu, bu da oluyor bir yandan da. Çok yani, yani olmuyor da işte. demeyelim. hani yani Bu hiç yok da değil. İnsanlar hakikaten e, ondan sonra da başka politik ...angajmanlarını devreye sokuyorlar. Ee, hani bu da oluyor... ...ve bu da iktidarın çok işine geliyor. Tabi o da, da anlaşma sağlanıyor. E, anlaşma sağlanmış oluyor tam İki da bu tarafta anlaşmış oluyor. Yani bu şey konusunda... ...iktidar meselesi haline getirilmiş oluyor. Tabi olan şehri oluyor bu arada. Olan o doğal zaman yani aslında gerçekten politikanın... yapılmış ...yapılması gereken o mekan... ...yine evet. e, hani... E, ...maalesef e, geri döndürülemeyecek... ...bir şekilde kaybedilmiş oluyor. Yani evet. Orada çok... Istendir. Istendir. Yani ben evet. arkadaşlarım da hep...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 Ve bundan güç kazanan bir kesim var yani bir devlet sınıfı var Türkiye'de ve bu ister karşımıza iktidar biçiminde çıkıyor ister muhalefet biçiminde de çıkabiliyor çok rahat. Ama sanırım bundan sonraki hani seçimlerde çok önemli rol oynayacak olan şey mekan olacak. Yani inanılmaz bir mekan politik evet. farkındalığı evet. oluşuyor. İki bütün bu, Bunu fark edecek bir Keşelerde. siyasi oluşum bir kere yakay ilişkileri güçlendirir. Yani merkez siyaseti üzerinden politika yapmaz.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 ...ölçekteki politik bir nedenle vermektedir. Hı hı. Dolayısıyla seçilecek kişinin hiçbir anlamı yoktur. O yüzden bu ilişkiyi tamamen değiştirmek lazım... ...senin söylediğini gerçekleştirmek için. Yani, ya kaçınılmaz olarak şey... bu mekan politikası buna, buna gidecek. yani Belki çok kısa devrede bunu göremeyeceğiz ama... ...bu çok önemli rol oynayacak önümüzdeki... Forumlar mesela kastedebilirsin belki bu açıdan. Mahalde parklarında düzenlenen forumlar aslında... ...bir bakıma ilçelerin de... hani ...politik şeyini değiştirebilecek e, şeyler içeriyor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 Evet pati simistan dinledik. People have the power. iktidar insanların isimli parçayı dinledik. Eee Korhan'la olan e, sohbetimiz devam ediyor. Eee programın ilk bölümünde 7 kule e, bostanları e, üzerine konuşmaya başladık. Eee 7 kule e, bostanlarının aslında 7 yedik, e, kule surları ile birlikte düşünülmesi gerektiğini ve bu surların eee aslında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 Bu mendirek için Haydarpaşa mendireyi genişletilirken Yani buradaki yük limanı yapılırken e, Buradaki tepe yani o sivri adanın sivriliği ortadan kalktı Ortası oyuldu Buradan kayalar e, masif e, kayalar e, toplanarak yıllarca taşındı Ve denize dolduruldu Dolayısıyla da e, yatsı olarak kaldı ama sivri adası sivri olarak pek kalamadı Oyuldu Şimdi Türk halkı yani İstanbul halkı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 o konuda da bahsetmiştik hani UNESCO kapsamında Dünya Mirası Komitesi'nin istekleri vardı falan bunlar pek göz önüne alınamadı burada da adalar konusunda da uluslararası bazı sözleşmeler var gene hani göz ardı edilen öyle değil mi? e tabi burada zaten şey olarak anayasal yani Türkiye'deki anayasal şeylere de aykırı yani kıyı kanuna aykırı şeye aykırı yani burası bir kamu alanı sonuçta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 Yani hem koruma kurulu olsun, hem mahkemeler olsun, hem mimarlar olsun bir şeylerin doğru veya yanlış olduğunu söylüyorlar. Düşünelim diyen yok. Ya şunu bir özellik bir şey olsun, düşünce alanı olsun, deneysel bir şekilde düşünelim diyen yok. İşte burada şu yapılar önemli, bu yapılar önemsiz. Bunları yıkabilirsiniz, bunları yıkamazsınız. Ya bu kadar basit kısımlarla konuşulabilir mi? Bu kadar çetrefilli bir konu. Yani süreç içinde algılanması, dönüşmesi mümkün olan bir şey. Yani şu anda dokunmayalım da sadece bir takım şeyler koyalım, bir takım platformlarla belki yürüş yolları, hatta belki hiçbir şey yapmayalım da bir rehber gezdirsin adayı desek. İnan ki yüzbinlerce insan bu adayı gezmiş olurdu şimdiye kadar. Ve orada bir takım insanlar denize giriyor, teknelerle gelmiş. Ama hiç kimse onlara ya şuraya bir tane duş koysak da,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 Varlık arasındaki ilişki kamu ile özel sektör arasındaki ilişkiye dönüşüyor. Ve orayı bir özel sektör kuruluşu ancak işlevlendirebilir Halbuki kamusal alanlarda tabi ki özel sektörlerin hizmet olabilirler, müteahhitler inşaat yapabilir, şunu yapabilir, müteahhit verebilir. Ama kamusal ülkeniz bir karar olması gerekiyor. O karar çözümlerinde yapılması gerekirken yani yasa da tamamen imar hakkını arttırarak, E, Fizil olacağı zannedilen bir kongre merkezi, turizm merkezine dönüştürülüyor ki bu İstanbul açısından çok büyük bir kayıp. Nasıl surlar açısı, Yedikule e, bu standartların yok edilmesi İstanbul açısından, İstanbul'un zenginlikleri açısından nasıl büyük bir kayıpsa e, aynı şey Yassı Adanın bu şekilde yok edilmesi de İstanbul açısından, Türkiye açısından çok büyük bir kayıp ve buna sessiz kalmamak lazım diye düşünüyorum. Eee <Gülüyor>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 Tekrar tekrar evet. söylemek durumundayız herhalde. Bunu belki şöyle de bağlayabiliriz. Bu 3194 sayılı imar yasasının tip yönetmeliği 2013 yılının işte haziran ayında e, bir geçen ay e, değişti. Ve burada yapılan değişiklikle işte bu mimari eserlerin telif hakları tekrar yeniden düzenlenmeye çalışıldı. Çünkü bir boşluk var. Aslında bu yasada yani sürekli. ...kir ve sanat eserleri kanununa... ...mimarlık da katılmıştı... E, ...çabalar sonucunda ama... ...burada yani bu düzenleyici kurum... ...birlik oluşmadığı için... ...bir sivil toplum kuruluşu olarak... ...çalışılamadığı için... E, ...burada bir boşluk oluşmuştu yani... ...kim karar verecek... ...çünkü mimari eserler... E, ...heykel resim gibi değil pek... ...dolayısıyla içinde bazı değişiklikler oluyor... ...zaman içinde falan... E, ...hangisi değerli, hangisi değersiz meselesi ortaya yani, çıkıyor... ...aynı yaslarında olduğu gibi...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 şey yaparak tamamen özel alana çekiyor ve kamu özel alanını denetliyor. Yani biz kamu alanındaki eserlerin eee mülkiyet e, sivil toplum olarak denetleyemiyoruz. Böyle bir ilgame yani kalmıyor. Yani mesela Hı. Belediye binası, onun kapındaki evet. belediye binası bu şimdi hiçbir şekilde eee yani girmiyor. girmiyor. Ee, şey de girmiyor. Atatürk Kültür Merkezi AKM ama girmiyor. girmiyor. Sadece kamu yapıları olduğu için değil. Aynı zamanda müellifleri ölmüş olduğu için yani bir de eskiden eee varislerine devrediliyordu devre bu Aha. müelliflik hakları, telif hakları diyelim. Şimdi varisleri yani yapıyı öldüz şey yapıyı yapan mimar tasarımcı vefat etmiş olduğunda telif hakları da sona eriyor. Artık o hak kamuya geçiyor demektir ya da artık o binalar sahipsiz kalıyor. Bir üçüncü koşul daha var. O da çok ilginç. Eğer yapı yıkılmış olursa müelliflik hakkı da kalmıyor. Yani diyelim Paldirkıdır e, yap, yapıyı diyelim yaşayan bir mimar eee e, bu şey eee hakları devam ediyor. Bir bina yapmışsın ve işte bu şey e, önemli de bir yapı. Paldirkıdır yıkılırsa eğer e, müelliflik haklarını sona erdirmiş oluyor devlet yönetimler yani böylece e, yıkıp Yeni bir yapı yapabilirler ya da özel sektör işte çıkarı için hemen paldır külür binayı yıkabilir. E o zaman kusura bakmayın artık ben siz kalmadı çünkü bina ortada yok. Dolayısıyla böyle bir yönetmelik söz konusu çok tartışılacak. Önümüzde herhalde ki programlarda da biz de bunu evet. tartışmak durumunda kalabiliriz.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 Bu estetik kurul meselesi de e, tamamen bir programlık herhalde mesele. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> nasıl bir şey olduğunu anlamak ve e, bunu tartışmaya açmak durumundayız. Ancak zamanımız doldu e, bu haftalık e, bu kadar demek durumundayız. Bayağı e, yüklü e, gündem vardı. Evet, kaçırdığımız konular da var evet. ama yani mecburam işte bu üç konuyu Başka programlara bir sürü yeni alan açıldı. Gelecek hafta belki hani buralardan devam ederiz. Bu estetik kurul meselesini de gündemimize alırız. Ama çok teşekkür ediyoruz Korhan bize telefonla da katıldığın için. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. O zaman iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş tabukşehir ya like like konsol otomotiv ana elektrik dinar merkez katı perşembe pazarı merkezi diyor.